Perişan Türkiye, Türkiye, Türkiye Radyonu Perişan efendim. Hayat, yeni sörvenleri erken açarken Hayatın kendisi haber olmaya devam ediyor Ve şimdi Ömer Pekin'de Hayat Haberdir Hikayemizin adı Sönmeyen Olimpiyat Meşalesi'nin ışığında bir radyo diyeceğinin... Maskülen... Dominantları... 8. Bölüm... İş görüşmesi için... Dünya Radyo'nun yolunu tutmuştu genç adam. Bir gazete ilanıyla bulduğu iş için... Aylarca beklemişti. Gazete küpüründeki adresi çıkartıp... Tekrar baktı ve önünde durduğu büfeciye Dünya Radyo'nun adresini sordu. Affedersiniz büfeci bey... Dünya Radyo nerede? Dedi. Büfeci ise... Bilmiyorum mehalinde kafasını sallamış ve büfenin camındaki yazıyı göstermişti. Yazıda şöyle yazıyordu. Lütfen adres sormayın, buraların yabancısıyım. <gülüyor> evet, anlaşılan büfeci kendisine sıkça sorulan adres tarifinden dolayı bunalmış, kendine özgü bir tedbir almıştı. Buna anlam veremeyen Kamuran hemen yanda bir seyyar tezgaha yaklaştı. Başında duran seyyar satıcı Kafasına bir google geçirmiş Kendi halinde etrafı seyrediyordu Tezgahta ise çakmaklara gaz doldurulur iPodlara mp3 doldurulur Cep telefonları şarj edilir diye yazıyor. <gülüyor> hemen hemen seyyar satıcıya yaklaşıp Beyefendi beyefendi Şey dünya radyo nerede tarif edebilir misiniz diye sordu Satıcı bir ara duraladı ve, Bak bak bunu iyi dedin la Ben adres tarif edilir. diye bir levha asıp Adres tarifinden de para kazanayım benisi dedi. <gülüyor> Satıcının dediklerini hayret eden Kamuran şaşkınlık içinde ''Yahu ya bu İstanbul'da her şey para olmuş. Ne biçim bir yer burası neyi verdi? <gülüyor> Ömer pekinle, Ömer pekinle. İbretlik hikayeler, ibretlik hikayeler." Dünya Radyo ha? Dünya Radyo'nun yerini tarif ederim ama 10 liranı alırım." dedi sırıtarak seyyar satıcı. <gülüyor> Ucunda iş var diyerek kabul etti Kamuran. Seyyar satıcı kafasını ağır ağır çevirdi. Sağ kolunu kaldırıp gösterdi. İşte bu binanın ikinci katı. Dünya Radyo ikinci katta. Hadi bakayım. Diye adresi tarif etti. Zavallı Kamuran binanın dibine kadar gelmiş. Ama koskoca Dünya Radyo tabelasını görememişti. Hani, hani size de bazen olurdu ya. Saatlerce adres ararsınız da bulamazsınız. Tam aradığınız adresin önüne gelirsiniz, adresi sorarsınız da sorduğunuz kişi Kör müsün önünde duruyorsun ya deyip garip garip suratınıza bakar da Rezil olurdunuz ya, onun gibi bir şey yaşamıştı Kamura Ama önemi yoktu artık, aradığı adresi bulmuş, radyo diyeceği olmasına Belki de saatler kalmıştı, saatler kalmıştı, saatler kalmıştı Ömer Pekinle İbretlik hikayeler Zeyyar satıcının tarifinden sonra Heyecan içinde radyonun katına çıkmaya başladı Her basamak çıkışında kalbi daha hızlı atıyor Düşüp bayılacak gibi oluyordu Merdivenleri çıkarken Tüm hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmişti Kapıyı çalıp içeri girdi Girer girmez birinin bağıra bağıra bir şeyler söylediğini duydu Acaba acaba bu kim Hangi DJ olabilir diye düşündü Ve sesinden tanımaya çalıştı Dünya radyodaki bütün DJ'leri seslerinden tanıyabiliyordu. Ama, ama bu sesi radyoda daha önce hiç duymamıştı. Sonra, sonra o sesin sahibinin kendisine dönüp bir şey alır mısınız çay, kahve, su falan diye sorunca onun radyonun çaycısı olduğunu anladı. Aman Allah'ım ilk defa bir radyo çaycısı görüyordu. <Gülüyor> Diğerlerinden hiçbir farkı yoktu radyo çaycısının. O da bir insandı. Tek farkı Radyonun çaycısı çay dağıtırken foğ kullanıyor. Ara sıra dünya radyo diye cıngıl atıyordu. Herhalde radyolarda çaycılık böyle oluyor diye düşündü kendi kendine. Evet. Radyonun çaycısı karşılamıştı kamrını. Çaycı çok yavaştı. O kadar yavaştı ki asansörle yukarı çıkarken asansör yedinci kata ulaştığında çaycı ...daha dördüncü kata yeri varmış oluyordu. Derken radyonun sekreterine doğru yöneldi. İşte ne olduysa tam bu sırada oldu. Devamı gelecek bölümde. Ömer Pekin'le... ...ibretlik hikayeler. Perişan her gün çift saatlerde dünya radyoda. Berişan FM... Berişan FM. De quê radiodona, quê radiodona, quê